ve kalplerin manevi hayata sahip olmasıdır. Bundan böyle liyun diramen kane hayya waihik al qaulu al kafirin. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Buyurulmaktadır. Bütün belalar manevi ölüm, yahut hayat, eşit diriliş, doğrusu hakiki hayat